Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve selleme) peygamberliğin verilişi. Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve selleme) 40 yaşlarına gelince, Allah kendisine ilk vahyi yani ilk mesajı göndererek ona peygamberlik verdi. Kendisine vahiy gelmeden önce Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve selleme) Mekke şehir devletinin putatabuculundan kaçıyor yalnızlığı seçiyordu. Taştan, demirden ve tahtadan yontulmuş put heykellerinin hiçbir işe yaramadığını biliyor, onlardan uzak duruyordu. Heykellerin önünde saygıya durarak veya etrafında dönerek onları yüceltmenin manasız olduğunu kavruyor, bu cahiliye adetinden mümkün mertebe uzak duruyordu. Sıf bu gayeyle yani putlara tapmamak ve onları yüceltmemek için Mekke yakınlarındaki Nur Dağı'nda yalnızlığa çekiliyordu. Kendileri yaratılmış olan bu taş parçalarının kime ne faydası olabilirdi ki? Nur Dağ'da Hira denen bir mağara vardı. Orada yalnızlığa çekiliyordu Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yalnızlık, insanı kendi kendisiyle baş başa bırakan korkunç tatlılık. Yalnızlık, sessizliğinde duyulan tek ses, göğüs kafesindeki kalp atışları. Yalnızlığı aramak, bu kalp atışlarını dinleyip Onları terbiye etmek, onları anlamaya çalışmaktır. İçten gelen o sesler, taşa, demire, bronza kulluk etmemeyi öğretir insana. Duymasını bilenler için hürriyet aşkı fısıldar o atışlar, o inleyişler. Bir Ramazan günüydü. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yine Hira mağarasındaki yalnızlığa çekilmişti. Birden bir ses duydu. Hadisenin gerisini Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat şöyle anlatıyor. Ben uykudayken Cebrail geldi ve bana oku dedi. Ben de okumasını bilmem ne okuyayım dedim. Bunun üzerine beni sararak öyle bir sıktı ki öldüm zannettim. Sonra bırakarak yine oku dedi. Ben yine okumam olmadığını söyledim. O tekrar beni sararak aynı şekilde sıktı ve geri salarak aynı şeyi söyledi. Benden de aynı cevabı alınca nihayet şöyle dedi. Ey Muhammed! Yaratan, insanı bir kan damlası olan alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Kalemle öğreten... İnsana bilmediğini bildiren Rabbin, o büyük kerem sahibidir. İnsan kendisini zengin olmuş görünce muhakkak azar. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem devamla şöyle diyor. Cebrail bunları söyledikten sonra çekildi gitti, dehşet içinde uykudan uyandım, sanki kalbime bir kitap işlenmişti. Bu ilahi hadise karşısında dehşet ve hayrete düşmüş olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hemen evine dönmek üzere yerinden kalktı, korku ve heyecan kaplamıştı bütün vücudunu. Mağaradan çıkmış, Nurdağından aşağıya iniyordu. Her adım atışında binlerce ses, Ey Muhammed! Ey Allah'ın Resulü! ''Sana selam olsun.'' Her defasında geriye dönüyor, taş ve ağaçlardan başka hiçbir şey göremiyordu. Nur dağının ortalarına kadar bu dehşet içinde gelebildi. Aynı sesler, aynı selamlar. Dağın ortasında Allah'ın meleği Cebrail göründü. Ufukla sema arasını kaplamıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şöyle dedi. Sana selam olsun ey Muhammed. Sen Allah'ın Resulüsün. Onun peygamberisin. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme peygamberlik verilmişti. Peki neydi bu peygamberlik? Peygamberlik... İnsanlara sadece Allah'a kulluk etmek üzere yaratıldıklarını bildirmekti. Peygamberlik, insanlara, putlara, resimlere, heykellere, paraya tapmamayı öğretmekti. Peygamberlik, insanları ululaştırmamanın öğretisiydi. Peygamberlik, kendi görüş ve ilkelerini ilahlaştırmış olan insanları Allah'ın kanunlarına bağlamak için... Programı Allah tarafından çizilmiş ilahi inkılap müessesesiydi. Peygamberlik, kuvvet sistemleri yerine hak sistemi kurmanın projesi, gerçeğe kapı açmanın yoluydu. Bu şekilde Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilahi mesajı almış... Onun heyecanıyla evine dönüyordu. Vefakâr ve dünya kadınları için örnek olan hanımı Hazreti Hatice annemiz onu bekliyordu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hala kendisine gelen vahyin yani ilahi mesajın tesirinde hala o tatlı heyecan içerisindeydi. Biraz dinlendikten sonra başından geçenleri hanımı Hazreti Hatice'ye anlattı. Hazreti Hatice onu huşu ve hayretle dinledikten sonra bu duyduklarını sormak için amca oğlu Varaka bin Nevfe'le gitti. Varaka birçok din ve bu arada Hristiyanlık hakkında da çok okumuştu. Bilgili bir zattı. Kutperestliği de reddetmiş olan bu yaşlı adam Mekkeli müşriklerden de uzak durmaya çalışıyordu ki bu gibi insanlara Hz. İbrahim'in dinine mensup oldukları söylendiğinden Hanif deniyordu. Baraka Hazreti Hatice'yi dinledikten sonra şöyle dedi. Kuddüs, Kuddüs Allah'a yemin ederim ki ey Hatice eğer anlattıkların doğruysa ona gelen namusu ekberdir yani Cebrail'dir. Hazreti Musa'ya gelen namus muhakkak o bu insanların peygamberidir. Ona de ki sebat etsin ve dayansın. Hz. Hatice eve dönerek Varaka'nın anlattıklarını kocası Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme anlattı. Daha sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de her zamanki gibi Kabe'yi tavaf etmeye gitti. Orada Kabe'yi tavaf etmekte olan Varaka kendisine şöyle dedi. ''Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki sen bu ümmetin peygamberisin.'' Sana gelen Musa'ya da gelmiş olan büyük namustur. Muhakkak yalanlanacak, işkence görecek, vatanından çıkarılacak ve savaşacaksın. Şayet o günleri görürsem Allah'a yardım edecek yani onun gösterdiği tarafta olacağım. Sen bu ümmetin peygamberisin dedi. Varakan'ın bu sözleri üzerine evine dönen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme Allah'ın meleği olan Cebrail zaman zaman geliyor, ona insanların yaşam programı olan Kur'an'dan ayetler getiriyordu. Fakat bir müddet sonra Cebrail gelmez oldu. Ne olmuştu ki? Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzüntü ve kuşkuya düştü kendisini peygamberlikle görevlendiren Allah Celle Celaluhu onu terk mi etmişti? Cebrail artık gelmeyecek miydi? Yoksa bu geçici bir şey miydi? Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu endişelerle Hira Dağı'na çıkmışken bir ses sen Allah'ın Resulüsün diyordu. Sağına soluna bakmış bir şey görememişti. Yukarıya bakınca ilk defa taht üzerine oturmuş bir melek gördü. Kendisine seslenen bu meleğin yani Hazreti Cebrail'in heybetli görünümü onun kalbini sarsmıştı. Korkudan titriyordu. Vefalı eşi Hazreti Hatice'nin evine döndü. Örtüsüne bürünerek yattı. Beni örtünüz, beni örtünüz diyordu heyecanla. Derken Cebrail tekrar gelip Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme şu ayetleri vahyetti. Ey örtülerine bürünüp örtünen Resulüm! Artık kalk ve inanmayanları azapla korkut. Vahyin kesildiği dönemlerde bir kısım müşrikleri alay ederek artık Muhammed'in Rabbi onu terk etmiş demeye başlamışlardı. Bu sözler Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi bir hayli üzüyordu. Cebrail'i Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme kendisine teselli kaynağı olan şu ayetleri getirdi. Kuşluk vaktine and olsun, Sukuta erdiği zaman geceye and olsun ki ey Muhammed! Rabbin seni ne bıraktı ne de sana darıldı. Doğrusu ahiret senin için dünyadan daha hayırlıdır. Rabbin şüphesiz sana verecek... Ve sen de hoşnut olacaksın. Seni öksüz bulup da barındırmadı mı? Seni şaşırmış bulup da doğru yola eriştirmedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Öyleyse sakın öksüze kötü muamele etme ve sakın bir şey dileneni kovma. Tekrar vahiy gelmeye başladıktan sonra Allah Resulü Cebrail'i, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi ve ona namaz kılmasını öğreterek farz kırdı.